Bugün size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Muazib ibni Cebel radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadisi şerif üzerinde konuşmak istiyorum. Önce hadisi şerifin güzel kelimelerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek dilinden ağzından çıkmıştır diyerek okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, en tumu'l-yevme ala bayyinatin min rabbikum. Te'murune bil-ma'rufi ve tenhevne anil-münker ve tücahidune fi sebilillah. Sümme tezharu fikumü sekretan. Sekretül cehli ve sekreti hubbil eş. Ve setuhavveluna an zalike fela te'murune bi'ma'ruf ve la tenhevna an münker ve la tücahidune fi sebilillah. El-kaimun yevme idzin bil-kitabi ve sünnet lehüm ecru 50 sadıka. "Kâlû yâ Resûlullâh minnâ ev minhum?" Kâle "Lâ, bel minkum." Sadaka Resûlullâh dima kâl Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bizim dilimizle tercüme etmek gerekirse Sahabe-i Kirama hitaben Rıdvanullâh aleyhi ecmaîn En el-yevme alâ beyyinetim mir Siz bugün Rabbinizden size gönderilmiş olan ap açık çok ayan beyan belli olan bir durum üzerindesiniz. Yani sizin için tereddüt bahis konusu değil, hakkı görebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz, batılı görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz, ondan sakınabiliyorsunuz. Güzel bir toplum. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin toplumu etrafındaki sahabeleri efendim asr-ı saadet tabii bütün manevi şartlar son derece güzel siz ey ashabım bugün böyle bir apaçık çok kesin hatlarla belli olan bir durum üzerinde bulunuyorsunuz bu size Rabbinizden gönderilmiş bir güzel aşikar durumdur tabi dinin asıl ortaya çıktığı ilk zamandaki pırıl pırıl netli ve şeffaflığı diyelim Temurûne bil marufi ve tenhevne anil münkeri ve tücahidûne fillâh. Bu açık seçik durum dolayısıyla siz ey ashabım emr-i maruf yapıyorsunuz, nehi-i münker yapıyorsunuz ve Allah yolunda cihat yapıyorsunuz. Yani dinin gerçeklerini çeşitli sebeplerle kaybetmiş değilsiniz. Dinin en önemli olan bir takım emirlerini çok rahatlıkla anlıyorsunuz bunların sizin kendi görevleriniz olduğunu çok iyi idrak edebiliyorsunuz ve yapıyorsunuz nedir bu çok mühim olan üç görev bu hadis-i şerifte Efendimiz onlara beyan etmiş önemli olduğu için öncelikle bunları saymış dinin emirleri çok da olsa ana görevler emri maruf yapmak ve nehy-i münker yapmak ve Allah için cihat etmek Biliyorsunuz emri maruf yani dinin ve akıl aklı selimin mantığın doğru gördüğü şeyi emretmek, uygulattırmaya çalışmak, yaptırmaya çalışmak, yapılmasına yardımcı olmak demek. Müslümanın mühim, çok önemli sosyal görevlerinden birisi budur. Doğru olan, güzel olan Mantıklı olan, akla uygun olan, dinimiz zaten akıl ve mantık e, istikametindedir bütün emirleri, hepsi güzeldir. Dinin esaslarına uygun olan, her şeyi mümin yaptırmaya gayret edecek. Bizlerin de görevimiz bu. Yani Allah'ın emirlerini yaymaya, yapmaya, yaptırmaya çalışacağız. Gücümüz yetiyorsa, çoluk çocuğumuza, ailemize, çevremize bir amirliğimiz Efendim selahiyetimiz bir mevki makam yönetme hakkımız varsa emrimizin altındaki insanlara bunları yaptırmaya çalışmamız gerekiyor. Sahabe-i kirame diyor ki siz emri maruf yapıyorsunuz. Yani o görev bakımından durumunuz iyi. Vetenevle anil münker. Münker de marufun zıttıdır, aksidir. Yani aklın, aklı selimin, mantığın, dinin doğru görmediği şeylerin hepsi münker. Babından da münkerat diyoruz onlara. Akıl inkar ediyor. Kalp, gönül inkar ediyor. Yani böyle şey olmaz. Bu güzel bir şey değil diye kabul edemiyor. Yani insanın e, kalbi selimi, aklı selimi kabul edemiyor. Bu gibi şeylere hep münker denir. Bunları da bu durumda olan her olay ve işi de, fiili de mümin engellemeye çalışacak, yaptırmamaya çalışacak. Bu da önemli bir vazife. Yani... Marufu emretmek tamam güzel ama bir de münkeri yasaklamak, yaptırmamak, engellemek, yapılmasını ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Kötülük kalkmalı, pislik temizlenmeli, iyilikler hakim olmalı her taraf, gül gülüstan olmalı, gül bahçesi gibi olmalı toplum. Manevi bakımdan bakıldığı zaman her bakımdan güzel olmalı. Sonra ve tücahidine fillah. Fise biller buyurmamış fillah buyurmuş yani Allah için Allah yolunda cihat ediyorsunuz Tabii cihadın biliyorsunuz e, kelime manasını zaman zaman sohbetlerimde açıklıyorum Cihat deyince bizim halkımız önce savaşı anlayabilir yani orduyu anlayabilir. Silahlı iki düşman e, tarafla bizim tarafın iki tarafın silahlı mücadelesini anlayabilir. Ama cihat aslında cehd sarf etmek yani gayret sarf etmek demek oluyor. E, karşılıklı gayret sarf etmek yani Müslümanların İslam için gayret sarf etmesi buna karşılık da İslam'ı sevmeyen, İslam'a karşı olan şeytanın tarafında olan Küfür tarafında, inkar tarafında, haksızlık tarafında, kötülük tarafındaki insanların da İslam'a karşı düşmanlığı ve onunla gayret edip savaşması, uğraşması demek. Karşılıklı böyle bir mücadele var. Cihan yaratıldığı zamandan, insanoğlu cihana gönderildiği zamandan beri bunları tarih kitaplarından, efendim din kitaplarından öğreniyoruz. İnsanların arasında böyle iyilerle kötülerin, iyilikle kötülüğün çarpışması var. Tabi bu iyilikle kötülüğün çarpışmasında mümin olan insan iyi tarafı tutacak, iyiyi destekleyecek ve o hususta gayret sahip edecek, ter dökecek. Yani sadece bir kenara çekilip oturup da efendim uzaktan bakmayacak meselelere. Özellikle kendisi de işin içine girerek, ter dökerek güzelliği hakim kılmaya çalışacak, çirkinliği yok etmeye çalışacak. Buna cihat diyoruz. Bu tabi çeşitli şekillerde olur. Bu gayret sarf etmenin en önemlisi, en değerlisi insanın kendisinin içindeki kötülüklerle, kendisinin nefsinin hevası, arzuları, çirkin istekleri, tembelce istekleri ile mücadele etmesi. O halde insanın ilk önce kendisiyle bir uğraşı, bir gayretli mücadelesi, bir didişmesi, çatışması vardır ve burada kendisini yenmesi lazım. Kim yenecek insanın içinde? Nefsini, aklı yenecek, kalbi yenecek, vicdanı yenecek, efendim galip gelecek nefsine ve akıl ve mantık hakim olacak insanın içinde. Büyük savaş bu, en büyük savaş bu. Ondan sonra çeşit çeşit mücadeleler, efendim mesela bir toplulukta görev almışsınızdır, efendim bir yönetim kurulu vardır, karşı tarafta olanlar vardır, siz hakkı tutacaksınız, bir mücadele böyle devam eder, biz de çeşitli devlet müesseselerinde bulunduk, yönetim kurullarında bulunduk, hakikaten gündem maddesini aldığınız zaman, efendim masanın başına oturduğunuz zaman karşınızda o konuda ne kadar menfi niyetli insanlar olduğunu görürsünüz ve canla başla, o kötülükler yapılmasın madde güzel geçsin Efendim topluluk efendim o dernek o e, müessese iyiye doğru gitsin diye uğraşırsınız ama kötü niyetli insanlar da efendim kimisi rüşvet alarak kimisi menfaatini düşünerek kimisi inadından kimisi efendim mensup olduğu bir grubun taahhüdünü ille efendim yerine getireceğim diye inadından yalan yanlış işler yapar yapmak ister siz de onunla mücadele edersiniz. Bu da bir mücadele bu da bir cihat. Efendim başında cihat var efendim çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda, müesseselerde, derneklerde efendim böyle mücadeleler olabilir. Efendim mecliste olur. Efendim partiler arasında olduğu gibi tabii bir de efendim İslam toplumu ile İslam olmayan, İslam'a erememiş, İslam'ın düşmanı, rakibi, hasmı, hasetçisi gruplar arasında olabilir o e, o sonunda silahlı bir çatışmaya da dönüşebilir. Gerçek bir savaş iki ordu arasında bir savaşta olabilir. Tabii o da olduğu zaman o zaman da silahını alıp cepheye koşup vatanı korumak efendim e, o hakkı tutup desteklemek gerekiyor ve bunu ecdadımız çok güzel yapmışlar asırlar boyu. Efendim İslam tarihi böyle büyük mücahitlerin çok şahane Efendim cihatlarıyla süslenmiş durumdadır. Onları rahmetle yad ediyoruz. Allah razı olsun. Kafkasya'da, efendim Balkanlar'da, Avrupa'da, dünyanın bildiğimiz, bilmediğimiz şu anda sayılamayacak kadar çok yerlerinde bu çeşit mücadeleler yapılmış. Tamam. Peygamber efendimiz buyuruyor ki, ey asabım, siz bugün çok kesin gerçekleri görebilecek bir durumdasınız, apaçık bir durumdasınız. Allah size bu görüş açıklığını nasip etmiş. Onun için Allah'ın rızasını kazanmanıza yarayacak olan güzel şeyleri doğru tespit edip yapabiliyorsunuz. Emri maruf yapıyorsunuz. Bu güzel. Çok önemli. Bizim de vazifemiz, efendim onların da tabii bütün Müslümanların vazifesiydi. Onların çok güzel yaptığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Nehi münker yapıyorsunuz. Kötülükleri engelleme vazifesi. Ve Allah için cihat vazifenizi yapıyorsunuz hem şahsen yani ruhunuzla nefsinizle cihat hem de efendim topluma toplumun içindeki faaliyetlerde cihat hem de düşman e, gruplarla olan çatışma ve savaşlarda görevi yapmak sümme tazaharu fikum müssekretan buyuruyor peygamber efendimiz istikbale ait bir şeyi haber veriyor Tabii bu bizim için önemli Heyecanlandırıyor bizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın gerçek sevgili kulu peygamberi olduğundan, Allah onun kalbini pırıl pırıl eylediğinden, efendim, ona geçmişin ve geleceğin ilimlerini lütfedip öğrettiğinden, gösterdiğinden, Peygamber Efendimiz hem mazi ile ilgili çeşitli eski ümmetlerin ihtilaf ettiği konularla ilgili, bilgileri onların ihtilaflarını çözümleyecek şekilde açıklamıştır. Ehli kitap için, Yahudiler için, Hristiyanlar için yanıldıkları noktaları göstermiştir, ışık tutmuştur. Onların ihtilaflı meselelerinde doğruyu göstermiştir. Hem de istikbale ait emirler vermiştir, tavsiyeler vermiştir. Peygamber Efendimiz bilgiler söylemiştir. İstikbale şu olacak diye söylemiştir. Bu istikbal tabi basit insanlar için gayıptır. Yani gaybı bilemez basit insanlar ama Allah'ın bildirdiği kimseler bilir. Peygamber Efendimiz'e bildirdiği için ahir zaman olacak. Efendim Ümmetin durumu değişecek. Şu şu negatif kötü şeyler de meydana gelecek diye Peygamber Efendimiz'in böyle istikbale ait bildirdiği pek çok bilgiler var. Mesela İstanbul'un fethedileceğini çok önceden müjdelediği için ve o orduyu, o komutanı met ettiği için ta Emeviler zamanında İstanbul'u almak için ordular ta Şam'dan kalkmışlar, karayoluyla, deniz yoluyla İstanbul'u fethetmeye, yani aradaki yerleri bırakarak Peygamber Efendimiz'in o ettiği kişiler biz olabilelim diye Ebu Eyyubel Ensari Efendimiz de 27 kadar sahabede, de İstanbul'a kadar gelmişler. Efendim ah, kabri bile var. Onun için çok net biliyoruz bu işlerin böyle olduğunu. Kesinlikle biliyoruz. Evet işte bu sevgili peygamberimizin vasfı istikbale ait haberler de vermek. Burada da bir haber veriyor. Diyor ki Sümme tazhar fikmü sekretan. Sonra sizin içinizde ey ümmeti Muhammed iki çeşit sarhoşluk zahir olacak, meydana çıkacak, belirecek. İki çeşit sarhoşluk. Tabii biliyorsunuz sarhoşluk bir maddi manasıyla efendim insanı aklını alan birtakım içkiler ve efendim maddeler kullanarak efendim eee kaybetmesi ve dengesini kaybetmesi, düşünemez duruma gelmesi sarhoş, yani içki içmiş bir insan sarhoş olmuş diyoruz. Bu maddi sarhoşluk, bir de manevi sarhoşluklar olabilir. Mesela bir insan bazen mevkiinin, makamının sarhoşu olur yani bir mevkiye gelmiştir. Onu hazmedemez. Onun sarhoşluğu içindedir. Zenginliğinin sarhoşluğu içinde olur. Allah biraz para vermiştir. Aklı başından gitmiştir. Ne yaptığını bilmez bir durumdadır. Yani sarhoşluk böyle manevi şekilde de oluyor. Peygamber Efendimiz burada bir manevi e, duruma işareti için böyle buyurmuş. İçinizde iki tane manevi sarhoşluk belirecek. Meydana çıkacak. Evvelce olmayan. Ve bunları açıklıyor. Sekretül cehli ve sekretü hubbil ayşi. Yani birisi cahillik sarhoşluğu, ikincisi de hayatı çok sevmek sarhoşluğu. Dünya hayatını çok sevmek sarhoşluğu. Şimdi İslam'ın tabi olaya bakış tarzı çok önemli, çok güzel. Ee, İslam cahilliği bir sarhoşluk olarak görüyor. İlmi bir ayıklık, bir güzel durum olarak görüyor. Bilmeyi, bilgiyi seviyor ve teşvik ediyor. Cahilliği de kötü bir şey olarak görüyor ve şeyi, cahilliği bir çeşit sarhoşluk olarak görüyor. Gerçekten de sarhoş ne yaptığını bilmez, cahil de ne yaptığını bilmez. Bir çeşit manevi sarhoşluk oluyor cahillik. Tabi ümmetin içinde cahilliğin meydana gelmesi ne demek? Yani Allah'ın Emirlerini bilmeyen insanlar duruma durumuna gelmeleri demek. Kur'an var, Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca Ümmet-i Muhammed'e neler öğretmiş neler, her şey hakkında bilgiler var hadis kitaplarında ve bu güzel kitaplar dilimize de çevrilmiş. Güzel açıklamaları yapılmış bu hadisi şeriflerin ama okuyan yok, bilen yok. efendim. Böylece Peygamber Efendimiz'in hayatı ve talimatı da bilinmemiş oluyor. Dinin emirleri, yasakları bilinmemiş oluyor. Bu bir sarhoşluk. İşte böyle bir durum meydana gelecek ey ümmeti Muhammed. İleride sizin aranızda bir, ikincisi sekreti i hubbil ayş. Dünya hayatını yaşamanın e, sevgisi, o dünya hayatı sevgisi, dünyaya sımsıkı sarılmak, o hayatı çok sevmek sarhoşluğu. Tabi dünya hayatını sevmek, efendim eğlenceler, keyifler, zevkler, paralar, köşkler, efendim zevkli saflar, yiyecekler, içecekler, meşrubatlar, çalgılar, eğlenceler, tarih boyunca bu böyle olmuştur. İnsanlar e, insanların bir kısmı eline imkan geçince parası pulu olunca efendim hemen bu tarafa kayarlar, hayatı severler, eğlenceyi severler, lüks hayat diyelim efendim eğlence hayatı diyelim, keyifli hayat bunu severler. Tabii bu da bir insana sarhoşluk verir. Bu zevkler, bu eğlenceler, bu keyifler insanın dini görevlerini yapmasını, öteki insanlara karşı sorumluluklarını unutturur. İyi insan olarak yapması gereken fedakarlıkları yaptırmaz. Başkalarının haklarını çiğnettirir. Başkaları ağlarken kendisi güler. Başkalarının haklarını çatır çatır yer. Başkaları aç dururken kendisi tok yaşar. Halbuki İslam'da komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu gibi ilgisizlikleri, bu duygusuzlukları, densizlikleri şiddetle reddediyor dinimiz. Peygamber Efendimiz öğretmiş. Evet bu sevgi İnsanın içinde gaye haline gelirse İslami duygu ölür. İslami duygunun anası, ana esası, temeli ahiret inancıdır ve mükafatların ahirette görüleceğidir. Bu dünya hayatında iyi insan olarak yaşamak düşünüldüğü zaman, bu gaye olarak alındığı zaman insanın başına bazı şeyler gelebilir. Oruç tutması gerekir, açlıktır. Efendim, bilmem namaz kılması gerekir, uykusunu bırakması gerekir. Efendim, parasını çıkartıp hayra vermesi gerekir. Efendim, o sıcacık paraların cepten çıkıp da başkasının eline verilmesi zor gelir. Uykuyu terk etmek zor gelir. Rahata terk etmek zor gelir. Efendim, Malını vermek, canını vermek büyük insanların işi. Tabi mal ve can verilmeyince, rahat terk edilmeyince o zaman toplum gelişmez. Toplum böyle fedakar insanların hassiz, hesapsız, sayısız, sonsuz fedakarlıklarının birikmesiyle yükseliyor ve güzel eserlere sahip oluyor. Tabi böyle dünyayı seven insanlar bunu e, yapamıyorlar. Ahireti sevenler, ahirette mükafaata ereceklerini bilen insanlar bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmeye razı oluyor, şehitliğe razı oluyor, cepheye gidiyor. Efendim çarpışıyor. Efendim alkanlar içinde şehit düşmeyi bir gaye olarak bilebiliyor. Demek ki dünya sevgisi o da bir sarhoşluk. Dünyayı sevip ahireti unutmak. Bu da bir çeşit sarhoşluk. Bu iki şey hakim olması e, halinde toplumu bozar. Toplumdaki fedakarca çalışmaları kurutur. Yani birisi cahillik Dinin emirlerini bilmemek, Allah'ın yapın dediği şeyleri yapmamak, yasakladığı şeylere de efendim düşmek, o çamurlara batmak. İkincisi de keyfini, zevkini, safasını efendim dünya hayatını sevmek, ahireti düşünmemek, ahireti kazanacak tedbirlere, fedakarlıklara girişmemek. Bu ikisi iki sarhoşluk. İşte bunlar doğacak sizin aranızda diyor Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne olacak? Bunlar doğunca. Mesela anzalike. Yani bugünkü apaşikar pırıl pırıl nurlu durumunuzdan değişeceksiniz, başka bir duruma döneceksiniz. Ey İslam toplumu, ey İslam ümmeti buyuruyor. Fela te'murune bil maruf ve münker. Hiçbir marufu emretmemeye başlayacaksınız. Hiçbir münkerden men etmemeye başlayacaksınız. Yani şöyle bir Hepsini yapmak bahis konusu değil. Herhangi bir tanesini bile yapma durumuna artık aldırmamaya başlayacaksınız. Emr-i maruf yok. İyilikleri teşvik ve yaptırım için çalışmak yok. nehy münker yok. Kötülükleri engelleme arzusu ve gayreti yok. Velayetü cahidüne fi sabilillah efendim o ve Allah yolunda cihat etmeyeceksiniz. Böyle bir duruma düşecek. Bu da kötü bir durumu Anlat, anlatmak için söylenmiş cümleleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Demek ki iyi bir toplum iyi insanlar nasıl olacak? emr maruf yapacak, nehi münker yapacak din için cihat edici mücahit kimseler olacak. Kötü insanlar nasıl olur? emr maruf yapmaz nehi münker yapmaz, Allah için çalışmaz, fi sebiliyle cihat etmez. Bu kötülük, o iyilik. Şimdi böyle bir durum olunca Tabi toplum genel yapısı itibariyle gevşedi, bozuldu, çözüldü, çürüdü, dejenere oldu, ifsa'dı oldu. Böyle bir durumda siz gerçekleri görüyorsunuz, yüreğiniz parçalanıyor, Allah'ın emrini tutmak istiyorsunuz, imanınız kuvvetli, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? O zaman siz kendi başınıza da olsanız, toplum bir tarafa gitse bile siz hak yolda, yanlış yola gitse bile toplum, siz doğru yolda Devam edeceksiniz, her türlü meşakkate sabrederek, göz gererek. İşte diyor Peygamber Efendimiz: El kaimune yevme izin, bil kitabı ve sünne. O günde, o durumdayken, Kur'an-ı Kerime ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine, kitaba ve sünnete uygun hareket eden ve onları uygulayan, onları onlara yapışan, sarılan insanlar, lehum ejru hamsine siddika. Büyük mükafatlara nail olacaklar. Ne kadar büyük mükafat? Onlara 50 sıddık kulun sevabı mükafatı verilecek. Çünkü toplum başka yere gitmiş, topluma muhalefet etmek zor. Toplum şaşırmış, sapıtmış, herkesle beraber insan yuvarlanıp gidebilir. Onlar öyle yapmıyorlar Doğru olan yolu tercih edip tutuyorlar. O zaman onlara çok büyük sevaplar veriliyor. Sıddık sevabı veriliyor. Sıddık ne demek? Kimdir sıddıkların en meşhuru? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir ki ümmetin en faziletli ferdi idi. Peygamber Efendimiz hadisi şerifleriyle Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i medh etmiş. Ayet-i kerimeler inmiş hakkında onu medh Efendim e, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. E, e, Ebu Bekir Sıddık'ın şanında ve onun ne kadar kıymetli kimse olduğunda. Sıddık yani imanı sapasağlam, Resulullah'ı doğrulaması, onu tasdiki, efendim, şeksiz, şüphesiz olan ve dinde, çok sağlam bir durumda olan kimse demek. 50 sıddık sevabı verilecek. Sahabe-i kiram tabi hayran hayran anlaşılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemişler ve soruyorlar. Falu, Ya Resulullah minna ev minhum. Yani sıddıkların da tabi e, dereceleri var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in asrı saadetindeki sıddıklarla 50 sıddık sevabı mı verilecek? Yoksa onların çağındaki insanların efendim sıddıklarından mı 50 sıddık sevabı verilecek? Tabi sahabe-i kiram ümmetin en yüksek tabakasıdır. Onların manevi mertebesine hiçbir kimse ulaşamaz. Ama e, işte buyuruyor ki peygamber Efendimiz bu e, meraklı sahabenin bu güzel sorusu üzerine Kale la, ya hayır onlardan değil Tabi onlar ümmetin sonradan gelen fertleri olduğu için dini konularda sizin mertebenize çıkabilmiş kimseler değildir. Sizin sizin gibi olan sizin aranızdaki sıddıklardan 50 sıddık sevabı verilecek. Yani mükafat çok büyük oluyor. Mükafat 50 sıddık sevabı. Ne yapana ümmetin bozulduğu zamana kur zamanda Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimizin sünnetine sarılıp dinin özüne uygun, tertemiz, bozulmadan, decener olmadan hayatını ve faaliyetlerini Kur'an-ı Kerim'in ışığında, sünnet-i seniye'nin ışığında yapan kimseye. Tabii sevgili kardeşlerim bu elde Sıddık sevabı çok büyük mükafattır. Hepimizin onu e, kazanmak için e, var yüzümüzde çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumamız gerekiyor. En güzel çalışmalarımızın faaliyetlerimizin Kur'an üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mahallemizde toplanmamız gerekiyor. Derneklerimizde, vakıflarımızda Kur'an-ı Kerim'le ilgili seri seri toplantılar yapılması gerekiyor. Yani bir toplantı, iki toplantı değil de halkı devamlı yetiştiren seri toplantılar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ayet ayet aşır aşır Okuyup anlatan ve bilgi, halkı bilgilendiren, teşvik eden ve Kur'an'a göre yaşamı özendiren, anlatan toplantılar yapmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'in okumasını bilmiyoruz, tefsirini bilmiyoruz, ahkamını bilmiyoruz. Onun için tabii iyi niyetli olsak istesek de iyi bir Müslüman gibi Yapamıyoruz hareketlerimizi. Çok kusurlar olabiliyor halk olarak. Yani hem Türkiye'deki halk olarak hem de dünyanın başka yerlerindeki İslam toplumları olarak buna büyük ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim hamlesi yapmamız lazım. Yeniden bir Kur'an-ı Kerim zevk ve şevki ile Kur'an-ı Kerim'e nasıl Orta Asya'daki tarih içinde... Ecdadımız İslami ilimlere Müslüman oldukları zaman nasıl sarılmışlar? Arapları geçmişler birçok konularda. Dünyanın en büyük alimlerini yetiştirmişler. Hatta öyle alimler çıkmış ki Arap dilini bile Araplardan daha iyi öğrenip mesela Medine'de sesleniyor Şerif. Ey Araplar gelin size atanızın dilini öğreteyim. Dil, lisan yani. Atanızın dilini öğretin diyor. En büyük hadis alimleri yetişmiş İmam Buhari, İmam Tirmizi. En büyük fakihler yetişmiş İmam Serahsi, i̇mam, efendim akaid alimleri yetişmiş İmam Maturidi. Yani imam önder demek bir ilmin en önde gelen en yüksek şahsiyetleri demek. Böyle önderler yetiştirmişiz İslam ilimlerinde. Neden? Çünkü İslam'ın hak din olduğunu anlayınca ecdadımız çok şevk ile sarılmışlar İslami ilimlere ve çok yüksek gayret göstermişler. Çok büyük alim olmuşlar her birisi. Efendim Kur'an ilimlerinde, dini ilimlerde yüksek payları elde etmişler. Bu şevki yeniden efendim canlandırmamız lazım bu ateşi, bu meşaleyi yeniden yakmamız lazım ve bu şey, meşalenin şeyleri, alevleri ta semaya kadar yükselmeli ışıl ışıl her tarafı aydınlatmalı bir Kur'an-ı Kerim hamlesine topluca ve fert olarak efendim girişmemiz gerekiyor tabi topluca böyle bir hamleye girişmeyi beklemeden sizin bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim'e sarılıp Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmalarınızı efendim çoğaltmanızı tavsiye ederim bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine çok büyük değer verip o hadisi şeriflerden her gün okuyup çok güzel açıklamaları yazılmış olan kıymetli hadis kitaplarını şerh diyoruz açıklamalara. O kitapları okuyarak Peygamber Efendimizin sünneti hakkında da çok sağlam bilgilere erişmemiz. Hem o sünnet-i seniyyedeki hadisi şeriflerdeki hem Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri içimize iyice sindirip, tam Kitaba ve Sünnete uygun onu tutan, onu destekleyen, onu hayatına, onları hayatına rehber ve önder edilmiş insanlar olarak yaşamamız gerekiyor. İşte böyle yaptığımız zaman, Kitap ve Sünnet'e efendim sarılıp onunla kayim olduğumuz zaman, onunla yaşadığımız zaman, her birimiz 50 sıddık sevabı alabileceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu açıkladığım Muaz radiyallahu rivayet edilmiş olan hadis-i şerifte bunu müjdeliyor. allah Teala Hazretleri cümlemize aşk ve şevk versin, sıhhat afiyet versin, kalp e, temizliği versin, akıl berraklığı versin. Dinimizi böyle aşk ile şevk ile canla başla yeniden böyle ele alıp okuyup öğrenip takva yolunu tercih ederek Efendim, hayatımızı yeniden tanzim ederek böyle yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. Rızasına ermeyi bu çalışmalarla sevdiği razı olduğu bir kul durumuna ulaşmayı nasip eylesin. Ömrümüzü sıhhat afiyet içinde ecirli, sevaplı, faydalı, hayırlı tarzda geçirip huzuruna sevdiği razı olduğu yüzü ak, anlı açık kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Ve Cümlenizi cümlemizi sevdiğimiz yakınlarımızla, büyüklerimizle, babalarımız, evlatlarımız, dostlarımızla beraber sevgili akra cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.